İzahı, yani avuç içi ve yüzün bir kısmından başka yerlerin görülmesi caiz değildir. 4. Erkeklerden kendini kadına, kadından kendini erkeğe benzeten bizden değildir. hadis hadisi şerif, giydikleri halde çıplaktırlar cümlesini tamamen bize açıklamıştır. Şimdiki zamanımızda bu felaket adet hükmüne gelmiştir. Elbette yukarıda hadislerin bize beyan buyurmuş olduğu gibi emirler hükmünce bu gibi felaketlerden sakınmamız gerekir. Daha evvelden kayın ölümdür hadisindeki izahı da unutmuyoruz. Tesettürü tarif ettiğimiz zaman evin dışında, evinde giymiş olduğu elbise ve zinetleriyle iştihalı erkeklerin gözlerine görünmemeleridir deriz. Yani tepeden tırnağa kadar kapanması şarttır. Çarşaf, aba, murt, azanın şeklini göstermeyen geniş ve topuklara kadar uzun manto ile örtünmek, Kur'an'ın emridir. Evin içinde ise örtünmenin tarifi şudur. Yüz ve avuç içi müstesna, diğer her tarafın örtünmesidir. Zira aşmak bakımından yüz avret değilse de bakmak bakımından avrettir. Yüz avret değildir demek ona bakmak caizdir demek değildir. Seyyid Mahmud Alusi'nin tarifiyle, Avuç içi ve yüzün bir kısmının evin içinde açılması caiz, evin dışında ise caiz değildir.